Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Kardeşlerim hayırlı akşamlar Şimdi Şerhül Erba'in Ennevaviyye Ana çizgileriyle İslam Nevevi 40 hadis şerhini Nazım Muhammed Sultan'ın derci ettiği kitabı Birinci Hadisten Okumaya başlayalım Auzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Birinci hadis. Ameller niyetler iledir. El-hadîsul evvel. İnmel a'mâlu bin-niyyât. An emîril mü'minîn ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا yusibuha evimraetin yenkihuhâ fe hicretuhu ilâ mâ hacera ileyh Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer İbn Khattab radıyallahu den, onun şöyle dediği nakledilmektedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim ameller ancak niyetlere göredir ve her kişi ancak niyet ettiği Şeyi bulur Her kimin hicreti Allah ve Rasulü için ise Onun hicreti Allah ve Rasulü için Demektir Her kimin hicreti elde edeceği Bir dünyalık Yahut nikahlayacağı Bir kadın için ise Onun da hicreti Ne için hicret etmiş ise Onadır Bu hadisi Bukhari ve Müslim ittifaken rivayet etmişlerdir bu hadisin önemi. Bu hadisi şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özlü sözlerindendir. İmam Şafii rahimahullah şöyle demiştir. Niyet hadisinin kapsamına dair 70 bahis girmektedir. Bu hadis batıl peşinde koşan, başkasına zarar vermek isteyen, hile yollarına sapmak isteyen hiçbir kimseye Yüce Allah Azze ve Celle'nin huzuruna kavuşuncaya kadar ileriye sürebileceği hiçbir delil bırakmamıştır. da Rahimahullah şöyle demiştir. Şafii Rahmetullahi Aleyh, hadisin ele aldığı bahislerin <gülüyor> bu sayıdan ibaret olduğunu ifade etmek istememiştir. Çünkü bu bahisler bundan çok daha fazladır. Şevkani rahmetullahi aleyh, şöyle der. Bu hadis İslam'ın kaidelerinden birisidir. O kadar ki bunun ilmin üçte biri olduğu söylenmiştir. Yine şöyle demektedir. Bu hadis müfret olmakla birlikte onun için bağımsız bir eser tasnif edilmeye de layıktır. İlim adamları bu hadise gösterdikleri tazimden ötürüdür ki, yazdıkları eserlere bununla başlamayı uygun görmüşlerdir. Bu da ilim talep edenin sahih bir niyete sahip olması gerektiğine dikkat çekmek içindir. Abdurrahman bin Mehdi aleyh der ki, Bir kitap hazırlamak isteyen kimse bu hadis ile başlasın. İşte Bukhari rahmetullahi aleyh böyle bir nasihatın gereğini yerine getirerek bu hadisi sahihinin başına getirmiştir. Aynı şekilde Taqiyyuddin el makdisi de rahmetullahi aleyh, Umdetul Ahkam adlı eserinin başına, Es-Suyuti de rahmetullahi aleyh, El-Cami-us-Sagir adlı eserinin başına, Nevevi rahimahullah, El-Mecmu adlı eserinin başına bu hadisi koymuşlardır. Ebu Ubeyd rahmetullahi aleyh, der ki hadisler arasında bundan daha kapsamlı, bundan daha yeterli, bundan daha yararlı ve faydası bundan daha çok başka bir hadis yoktur. Bu hadis Muhacir-i Kays diye bilinen kişiden dolayı mı varit olmuştur? <gülüyor> Bazıları bu hadisin Ummu Kays diye bilinen bir kadın ile evlenmek isteyip bununla hicretin faziletini elde etmeyi istemek yerine bu maksat ile hicret eden bir kişi dolayısıyla zikredildiğini zannetmişlerdir. Bu da aşağıdaki hususlar buna da aşağıdaki hususları delil göstermişlerdir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Her kim bir şey isteyerek hicret edecek olursa onun için ancak o şey vardır. Bir adam Ummu Kays diye anılan bir kadın ile evlenmek için hicret etti. O bakımdan o kimseye Ummu Kays'ın muhaciri deniliyordu. Bunu Tabarani bir başka yoldan El-Ameş'ten şöyle bir lafızla rivayet etmektedir. Aramızda bir kadına talip olmuş bir adam vardı. <gülüyor> Sözü geçen bu kadının adı Ummu Kays idi. Hicret etmedikçe adamla evlenmek istemedi. Bunun üzerine adam da hicret etti ve o kadınıyla evlendi. Biz de o kişiye Ummu Kays'ın muhaciri diyorduk. Hafız İbn Hacer rahmetullahi aleyh der ki: Bu Bukhari ile Müslim'in şartlarına göre isnadı sahih olan bir rivayettir. Şu kadar var ki, bunda ameller ile ilgili sözü geçen hadisin bundan dolayı varit olduğuna dair bir açıklama yoktur. Bunun rivayet yollarından herhangi birisinde de bunu açıkça ifade etmeyi gerektirecek bir söze rastlamadım. Hadisin Vurut Sebebini Araştırmak İlim adamlarının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadisin varit oluş sebebini araştırmalarının nedeni şudur. Bunu ortaya çıkarmak hadisin nassını anlamakta yardımcı bir unsurdur. Nitekim müfessirler de ayetlerin nuzul sebeplerini bilmeye özel gayret göstermişlerdir. İbn-i Dakik-i der ki rahmetullahi aleyh, nuzul sebebini açıklamak Kur'an'ın anlaşılmasında güçlü bir yoldur i̇bn de Teymiye de aleyh şöyle demektedir nüzul sebebinin bilinmesi ayetin bilinmesine de yardımcı olur çünkü sebebi bilmek o sebep dolayısıyla meydana geleni bilmek demektir aynı şekilde peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizden hadisin varit oluş sebebini bilmek de hadisi anlamakta yardımcıdır hadisin manası 1. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin innemel amalu ameller ancak terkibi hasır ifade etmektedir. Çünkü burada hasır sigalarından birisi olan inneme ancak edatı bulunduğundan dolayı bu hasrı ifade eden bir terkiptir. Diğer taraftan el-a'mal yani ameller kelimesi Başına eliflam gelmiş çoğul bir ifadedir. Bu ise kasrı gerektiren istiğrakı ifade eder. Nitekim İbn Abbasın (radıyallahu anhumanın) da benzeri terkiplerden anladığı budur. İnne marrıbe fi Faiz ancak nesiyede, vadeli satışlarda söz konusu olur terkibinde olduğu gibi. Bu terkibin hasır ifade ettiği şeklinde bir mana anlaması dolayısıyla asap tarafından ona karşı çıkılmamıştır. Ancak ona karşı bunun dışında kalan alışverişlerde de haram olmasını gerektiren başka delil ile karşı çıkılmıştır. İbn-i Dakik'il İdde rahmetullahi aleyh, bunun hasır ifade ettiğine dair ittifak vardır demiştir. Burada hasrın anlamı hükmün sözü geçen şey hakkında sabit kabul edilmesi onun dışında kalanlardan da nef edilmesidir. Bazen innema yani ancak kelimesi gelir ve mutlak hasır ifade eder. Bazen de hususi bir hasır ifade eder. <gülüyor> Bu da karinelerden ve ifadelerin akışından anlaşılır. Mesela Yüce Allah azza ve celle'nin munzir. Sen ancak bir uyarıcısın. Errad suresi 7. ayet-i kerimesindeki buyruğu buna örnektir. Ayet-i kerimenin zahirinden anlaşılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işinin uyarıcılığı uyarıcılığa hasredilmesidir. Oysa durum böyle değildir. Çünkü Resul'ün görevi sallallahu aleyhi ve sellem inzara münhasır değildir. Yani sadece korkutucu değildir Resulullah. Aksine onun müjdeleyicilik ve buna benzer başka bir takım nitelikleri de vardır. Yine aynı şekilde innema ene beşerun ve innakum tahtasimun ileyye Ben ancak bir insanım. Ve siz de benim huzurumda davalaşıyorsunuz şeklindeki Peygamber aleyhissalatü selamın buyruğunun da anlamı her hususta değil de işlerin iç yüzüne muttali olmak bakımından onun beşer oluşunu hasretmektedir. Bu inneme ene beşerun hadisi el elbani'nin el cami'i sahihinde 2338. numarada kayıtlıdır. <gülüyor> Yine Yüce Allah Azze ve Celle'nin ''İnneme'l <gülüyor> hayâtu d la'ibun ve lehvâ'' ''Dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadır.'' Muhammed Suresi 36. Buyruğu da böyledir. Burada hasır, hayatın etkileri bakımından söz konusudur. Çünkü hayırlara sebep de olabilir. Ya buradaki hasır, hükümde çoğunluk nazarı itibare alınarak tağlib yani belli bir hususu ifade, ifadede ön plana çıkarma kabilinde de olabilir. İbn-i İdde der ki rahmetullahi aleyh, ''İnneme ancak varit olduğu takdirde sen onu nazarı itibare almalısın.'' Eğer ifadeden maksat olarak gözetilen anlatım bu hasrın özel bir şeye delalet etmesi olarak görülürse sen de onu öyle kabul et. Şayet özel bir şeyde hasra delalet etmiyorsa o takdirde hasrı mutlak olarak değerlendir demiştir. Bu hüküm bilinen bütün hasır edatları hakkında böyledir. 3. Hadis-i Şerif Azaların yaptığı bütün fiil ve sözleri kapsar. Çünkü bazı kimseler amelleri sözlü olmayan şeylere taksis etmektedirler. Ancak böyle bir taksis uzak bir ihtimaldir. Nitekim İbn-i de böyle demiştir. İbn-i Abbas ise söylenen sözün de amel kapsamında olduğunu kabul etmiş ve müteahhirinden bazılarının değerlendirdiği gibi değerlendirmemiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma yüce Allah azze ve celle'nin belki salih amel işlerim el-müminun suresi 100 buyruğunu açıklarken bunu la ilahe illallah sözünü söylemek diye yorumlamıştır. Diğer taraftan bir şeyi terk etmek de ameller kapsamına girmektedir. Çünkü bu da ictiyarı yani idari iradi ile irade ile tercih edilen bir ameldir ve niyetlerin farklılığına göre farklılık gösterir. Şüphesiz Allah Celle Şanuhu'ya şirk koşmayı terk etmekten dolayı ecir alınır. Mazeretsiz olarak vacip olan bir hayrı terk ise bir kötülüktür ve bundan dolayı kınanma söz konusudur. Bu söylediklerimize Yüce Allah Azze ve Celle'nin kutsi hadisteki şu buyruğu da tanıklık etmektedir. Kulun bir kötülük işlemek istedi mi, eğer onu, o kötülüğü benim için terk edecek olursa, bu terk edişini ona bir hasene olarak yazınız. Bu hadisi Bukhari rivayet etmiştir. Fethül Bari 13. Cilt 465'te. Bu hadisin mefhumundan anlaşıldığına göre eğer o kötülük Allah Azze ve Celle için terk edilmeyecek olursa ona bir hasene olarak yazılmayacaktır. Zira yaratıklardan korktuğu için terk edecek olursa günah kazanır. Şu kadar var ki terklerden ilim adamlarının açıkladığı gibi bir takım ameller istisna edilmektedir. Necasetlerin izale edilmesi Tazminat altında bulunan Telef olmaları halinde karşılıkları ödenmesi gereken şeylerin Sahiplerine geri verilmesi gibi Bu gibi işlerin terk edilmesi Sahih oluşu niyete bağlı değildir Ancak bunlardan dolayı Sevap kazanmak Bunları Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak ibadet niyetiyle yapmış olmaya bağlıdır. 4. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inneme amalu bin niyat ameller ancak niyetler iledir bölümünde mutlaka hazfedilmiş bir muzaafın takdir edilmesi gerekmektedir. Bunun takdiri hususunda da ihtilaf edilmiştir. Niyetin vacip oluşunu kabul edenler Buradaki muza'fı amellerin sahih olması ancak niyetler iledir diye veya buna yakın ifadelerle takdir etmişlerdir. Yani innema sıhhatul amal. Niyeti şart kabul etmeyenler ise buna amellerin kemali niyetler iledir diye takdir etmişlerdir. Ancak bu görüş şundan dolayı reddedilmektedir. Niyet es de belirttiği gibi amelin kabul edilmesinde bir şarttır. Buna göre birinci görüş tercihe değer olan görüştür. Zira sihat kemale nispetle daha çok hakikatten ayrılmayan bir şeydir. Buna göre amel etmek daha uygundur. İbnü'd-Hakiklî de rahimehullah bu görüştedir. <gülüyor> 5. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her kişi için ancak niyet ettiği şey vardır şeklindeki buyruğuna gelince bir kimse bir şeye niyet edecek olursa o şeyi ister yapsın isterse de şer'an kendisi sebebiyle mazur görülebileceği bir engel dolayısıyla yapamasın onun ecrini alır kazanır. Buna hayır niyet ifade niyet ettiği halde onu işlemeyen kimsenin ecir alacağına dair pek çok hadis tanıklık etmektedir. Bunlardan birisi de şudur. Allah Azze ve Celle bir kimseye mal ve ilim vermiş. O da ilmiyle malından o da ilmiyle malında amel edip hakkı üzere malını infak eder. Bir başka adam da Allah ilim verdiği halde mal vermemiştir. Bu da eğer benim de şu adamın malı gibi malım olsaydı, onun yaptığı amelin benzerini yapardım der, işte ecir bakımından bu ikisi birdir. Bu hadisi i̇bn Mace rivayet etmiştir, 4228'de. Niyet etmediği hiçbir iş ise onun lehine husule gelmez. Şu kadar var ki, Bundan konuyu takip edenler tarafından bilinen bir takım meseleler istisna edilir. Mesela, hac ayları dışında hac etmeyi niyet eden böyledir. Onun bu niyeti ziyaret etmesi halinde umreye dönüşür. Hac olmaz. Özetle İbn-i Receb'in de rahmetullahi aleyh söylediği gibi, özü itibariyle bir amelin salahı, fesadı ve mübahlığı, o amelin varoluşunu gerektiren, onu işlemeye iten niyete göredir. O ameli işleyenin sevabı, cezası ve esenliğe kavuşması da kendisi sebebiyle amelinin sahih, fasit veya mübah olduğu niyetine göredir. 6. Peygamber aleyhissalatü vesselamın her kimin hicreti elde edeceği bir dünyalık yahut nikahlama çağı, bir kadın için ise onun da hicreti ne için hicret etmişse onadır buyruğu ile ilgili olarak İbnü'r-Recap rahmetullahi aleyh şunları açıklarken tarafından özetlenerek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikrettikleri tarafından eklenerek şöyle demektedir. Ameller niyetlere göredir. Kişinin amelinden alacağı pay kayır ya da şer hükmünden niyetine göre değişir. Bunlar oldukça kapsamlı iki söz ve genel iki kaidedir. Bunların dışına hiçbir şey çıkmaz. Daha sonra şeklen aynı olan fakat niyetlerin değişmesiyle sahih oluşu ve fasit oluşu farklılık gösteren amellere bir örnek zikretmektedir. Adeta bu onunla Diğer ameller de bu örneğe benzemektedir Der gibidir Hicret Gerçek anlamı itibarıyla Terk etmek demektir Bir şeye hicret ise Başkasından onunla intikal etmek Başkasından ona intikal etmek Geçmektir Küfür ülkesini bırakarak İslam yurduna geçmek de hicret diye adlandırılır Ve bu hicret bakidir Mekke'yi bırakıp Habeşistan'a göç etmeye de hicret denildiği gibi Mekke'yi veya bir başka şehri terk edip Medine'ye göç etmeye de hicret adı verilmiştir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin yasaklarını ve vazgeçilmesini istediği şeyleri terk etmek de hicret diye adlandırılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicretin mükellefin Maksadına göre farklılık arz edeceğini açıklamaktadır Her kim şanı yüce olan Allah Azze ve Celle'ye ve onun Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Sevgi duyarak dinindeki bilgisini arttırmak arzusu ile Ve küfür diyarında <gülüyor> acze düştüğü dinini açıktan açığa uygulamak arzusu ile hicret edecek olursa işte böylesi gerçek anlamda Allah'a ve Resulüne hicret eden bir kimsedir. Kim de dünyevi maksatları kadın, mal, mevki ve buna benzer dünyevi şeyleri arzulayarak hicret edecek olursa onun da bu hicretinden elde edeceği pay dünya ve bu dünyanın fani arzuları olacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Neye hicret ettiyse, onun hicreti onadır buyruğu ile böyle bir kimsenin dünyadan talip olduğu şeyleri ismen zikretmediğinden ötürü küçümsemek ve hakir görmektir. Hac, umre, cihat ve buna benzer diğer ameller de hicretle kıyas edilir. Bunların da sahih ve fasit oluşları bunları yapmaya iten niyete göre değişir. 7. Niyet ile ilgili ilim adamlarının açıklamaları iki türlüdür. a. İbadetleri adetlerden ayırt etmek. Mesela yemekten uzak durmak, tıbbi maksatlı hastalıklardan korunmak için olabileceği gibi yeme gücünü bulamamaktan dolayı da olabilir. Arzularını yüce Allah için terk etmek maksadıyla da yapılabilir. Bu bakımdan başkalarından ayırt edilebilmesi için orucun niyete ihtiyacı vardır. Cünüplükten dolayı gusletmenin de niyete ihtiyacı vardır. Ta ki serinlemek ve temizlenmek maksadıyla yıkanmak birbirinden ayırt edebilinilsin. Yine ibadetlerin birbirlerinden ayırt edebilmesi için de niyet gereklidir. Namaz için niyete ihtiyaç vardır. Ta ki farz olan, öyle olmayan nafileden ayırt edilebilirsin. Orucun da Ramazan orucu, adak veya kefaret orucu gibi kimi farzdır, kimisi de arefe günü, aşure günü, pazartesi ve perşembe günleri orucu gibi nafile olanlardır. Bu bakımdan niyet kaçınılmazdır. Ta ki her türlü her türü başlı başına diğerlerinden ayırt edilebilirsin. Sadakaların da kefaret olanları farzdır, olmayanları da nafiledir. Bu bakımdan bunların birbirinden ayırt edilebilmesi için de niyetin varlığı kaçınılmazdır. B. İşlenen amel ile maksadın ayırt edilmesi. Yapılan amelde gözetilen maksat, Yalnızca Allah Azze ve Celle'nin rızası mıdır? Yoksa onunla birlikte başka şeyler de mi gözetilmektedir? İşte alimlerin üzerinde durduğu niyet şekli budur. Bundan dolayı Ebu Bekir bin Abi Dünya Kitabul İhlas ve Niye adını verdiği bir eser yazmış bulunmaktadır. Niyetin tanımı: A. Sözlükte niyet. Araplar niyeti kastetmek anlamında kullanmışlardır. Bundan dolayı bir şeye niyet etti tabiri ile kastetti anlamını kastederler. Mesela menzile gitmeyi niyet etti derken orayı kastetti demek isterler. Allah seni hayırla niyet etsin derken sana hayrı kastetsin, iyiliğini versin ve seni hayra ulaştırsın demektir. Süleym oğullarından bir bedevi, İbrahim adını verdiği bir oğluna bu ismini verişini açıklarken ben de bununla İbrahim gibi niyet ettim. Yani İbrahim'in maksadını güttüm ve onun adıyla teberrük ederek oğluma bu ismi verdim demek istemiştir. Aynı şekilde niyet, kendisine varılması maksad olan maksat olarak gözetilen şey anlamında da kullanılmıştır. Yine... Niyet, kişinin gittiği cihet anlamındadır. Bununla da kastın beraberinde veya öncesinden var olan şey anlatılmak istenir. Aynı şekilde niyet, azim ve kararlılık anlamında da kullanılmıştır. el Misbahul münir adlı eserin müellifi der ki, niyet, çoğunluk ile kalbin herhangi bir işe azmedip karar vermesi hali hakkında özel olarak kullanılmıştır. lisan arabda Arap'da da niyet ettim, azim ve karar verdim anlamındadır denilmektedir. B. Şer'i bir terim olarak niyete gelince şeriatta niyete has bir tanım getirilmemiştir. Niyete has bir tanım getirirken sözlük anlamından farklı tanım getiren kimsenin Doktor Omer aşkarın da açıkladığı gibi dayanabileceği bir güçlü delili bulunmamaktadır. Bundan dolayı bir takım ilim adamı niyeti sözlük anlamını göz önünde bulundurarak tarif etme yolunu seçmiştir. Bunlardan biri de Nevevi Rahmetullah Aleyh'tir. Şöyle demektedir. Niyet bir şeyi kastetmek, onu yapmaya karar vermektir. Cahiliye dönemi Araplarının Allah hıfzıyla seni niyet etsin derken seni korusun demek istedikleri ifade de bu kabildendir demiştir. el de rahimahullah bunlar arasındadır. Merhum şöyle demektedir. Niyet kişinin yapmak istediği şeyi kalbiyle kastetmesidir. Bunlardan birisi de El-Hattabi'dir. Rahmetullahi Aleyh şöyle der Niyet kalbinde bir şeyi kastetmen ve senin onu araştırman demektir Kalbin karar vermesi anlamına geldiği de söylenmiştir Doktor Ömer El Aşkar der ki Rahmetullah Niyetin kast ve azim yani kararlılık ile tarif edilmesi Arap dilinde kelimenin anlamının delalet ettiği kuvvetli bir görüştür Niyeti ıhlas diye tanıtanlar da olmuştur. Nitekim birileri dinin halis kılınması niyettir diye açıklamıştır. Çünkü niyet ibadet maksadı ile kullanıldığı gibi mabut kastedilerek de kullanılır. Az önce açıklamış olduğumuz gibi dildeki kullanımı da buna delalet etmektedir. Azim yani kararlılık kastetmek ve aralarındaki fark Azmetmek gelecekte yapmak ile ilgilidir. Kastetmek ise hali hazırda tahakkuk eden bir işi yapmak anlamında kullanılır. İmamul Haramayn'ın Allah'ın rahmeti üzerine olsun şöyle dediği söylenir. Eğer niyet gelecekte yapılmak istenen bir fiil ile alakalı olursa buna azmetmek denir. Şayet hali hazırda yapılmakta olan bir fiile taalluk ederse ona tahkiki olarak kastetmek adı verilir. Büyük ilim adamı İbnü'l Kayyım rahmetullahi aleyh ise niyetin bizzatihi kastetmek anlamında olduğu görüşündedir. Şu kadar var ki ona göre niyet ile kastetmek arasında şöyle bir fark vardır. 1. Ona göre kastetmek Failin bir işi yapanın bizzat kendi fiili ile de alakalı olabilir, başkasının fiili ile de alakalı olabilir. Niyet ise failin bizzat kendi fiili ile alakalıdır. Buna göre İbnül Kayyum'un rahimehullah görüşüne göre kastetmek niyetten daha umumidir. 2. Kastetmek. Gerçekleştirilmesine güç yetirilen şeyler hakkında kullanılır. Niyet ise gerçekleştirilmeye güç yetirilenler hakkında da, güç yetirilemeyenler hakkında da kullanılır. Buna göre İbn-i Rahimehullah rahimahullah açısından niyet bu açıdan kastetmekten daha genel kapsamlıdır. Evet, niyeti dil ile söylemenin hükmü, niyeti açıktan açığa söylemek, Çirkin bir bidattır. Çünkü niyeti açıkça söylemenin meşruiyetine delalet edebilecek herhangi bir şey Allah Azze ve Celle'nin kitabında da sabit olmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde de sabit olmamıştır. Bilinen husus şu ki ibadetlerde asıl olan haramlıktır. Nas ile olmaksızın hiçbir ibadet sabit olmaz.'' Cemaluddin Ebu'l-Rabi'i Süleyman bin Umar el-Şafi'i Der ki Niyeti açıktan yapmak Ve cehri namazlarda imam arkasında okumak Sünnetten değildir Aksine böyle Bir iş yapmak mekruhtur Eğer böyle yapmaktan dolayı Namaz kılanlar şaşıracak Olurlarsa haramdır Niyet lafzını açıkça Açıktan söylemenin sünnet olduğunu söyleyenler hata içerisindedirler. Böyle bir kimseye de başkasına da Allah'ın Azze ve Celle'nin dini ile ilgili hususlarda bilgiye dayanmaksızın söz söylemek helal değildir. Niyet etmenin sünnet olduğunu dile getirip söylemek de bu ikinci başka bir bidattır. Eşik Alauddin el-Attar der ki, namaz kılanları şaşırtacak şekilde yüksek sezde niyet etmek icma ile haramdır. Şaşırmaya sebep olmak söz konusu olmazsa çirkin bir bidattir. Bununla riyakarlığı kastederse iki bakımdan haram ve büyük günahlardan bir günah sahibi olur. Bunun sünnet olduğunu söyleyenlere karşı çıkan, bir kimse de isabetlidir Bunun doğruluğunu söyleyen kimse de hatadadır Böyle bir şeyi itikaden Allah Azze ve Celle'nin dinine nispet etmek küfürdür İtikat olmaksızın nispet ise masiyettir Böyle birisini engelleme imkanı bulan her müminin onu engellemesi Vazgeçirmesi de böyle bir şeyi yapmasının önüne geçmesi de vaciptir Böyle bir nakil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de gelmemiştir. Ashabından da herhangi bir kimseden de gelmemiştir. İslam alimleri arasında kendisine uyulabilecek bir kimseden de gelmemiştir demiştir. Mecmu'atü resaili'l-kubra 1. cilt 254'te bu mukayyettir. Büyük ilim adamı Muhammed bin el-Hariri, el-Ensari, i̇bn Recep ve onlardan başka bir takım ilim adamları da bu doğrultuda fetva vermişlerdir. Geçen bu açıklamalardan şu sonuca varıyoruz. Niyeti açıktan açığa söylemek, Resulullah aleyhissalatü vesselamın gösterdiği yoldan uzak, çirkin bir bidattır. İyi bir niyetin mübah şeylere etkisi. Usul alimleri mübah'ı şöylece tarif ederler. Yapanın sevap kazanmadığı, terk edenin de ceza görmediği, yapılması ile yapılmaması eşit olan fiillerdir. Mübah demek ki yapsan da yapmasan da yaptığında ne bir hayır, yapmadığında ne bir şer göreceğin amellerin cümlesiymiş. Fakat mübah olan bir işle birlikte güzel bir niyet bulunacak olursa bu kişiyi Allah'a yaklaştırıcı bir amel olur ve bundan dolayı o işi yapan kişi ecir alır. Mesela bir kimse Allah'a celle şanuhu ve onun Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem itaat yolunda güç kazanmayı niyet ederek yemek yer veya içerse bu niyeti dolayısıyla sevap kazanır. Aynı şekilde Geçimini kazanmak isteyen bir kimse bununla kendisini dilencilikten korumayı, kendisine ve çoluk çocuğuna ihtiyaçlarını harcamayı niyet ederek çalışırsa bundan dolayı yine ecir kazanır. Diğer ameller de böyledir. İlm ehlinden bir topluluk bu görüşü benimsemiştir. İbnül Kayyim el Cevziye, rahmetullahi aleyh bunlardan birisi olup şöyle demektedir. Mukarreblerin havas olanları hakkında mübah olan şeylerin Allah'a itaatlere ve niyet ile Allah'a yaklaştırıcı amellere dönüştüğü kimselerdir. Buna göre onlar hakkında her iki tarafı yapılması da terk edilmesi de eşit olan bir mübah söz konusu olmaz. Aksine onların bütün amelleri tercihe değer olan ameller Kabilindendir. Onlardan birisi de İbnül Hac el maliki olup o şöyle demektedir Mübah bir iş niyet sayesinde menduba dönüşür Eğer biz herhangi bir fiile vacip olan bir şeyi eda etmeyi niyet edebilirsek bu elbette mendub olana niyet etmekten daha faziletlidir çünkü kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha çok sevdiğim hiçbir şey ile bana yaklaşmış değildir. Hadisi bunu gerçekleştirmiştir. <gülüyor> Yine büyük ilim adamı Nevevi de rahmetullahi aleyh bunlardan birisidir. Allah rahmet etsin derlediği 40 hadisinin 25.sini açıklarken o şöyle demektedir. İşte bunda şuna delil vardır. Mubah olan şeyler iyi, salih niyetlerle itaatlere dönüşür. Mubah olan şeyler iyi, salih niyetlerle itaatlere dönüşür. Bir kimse cima ile zevcesinin hakkını yerine getirmeyi, onunla Allah'ın emrettiği şekilde güzel bir yolla, İçli dışlı olmayı Yahut salih amel istemeyi Ya da kendi iffetini Yahut zevcesinin iffetini Korumayı Kendisinin de onun da harama bakmasını Yahut haram fiili Hakkında düşünmeyi Önlemeyi Veya onu yapmayı içinden Geçirmeyi önlemeyi Veya benzeri maksatları güdecek olursa Bu da bir ibadet olur şerh Müslim. Üçüncü cilt 44'te Büyük ilim adamlarının Allah'ın rahmeti hepsinin üzerine olsun Kabul ettikleri bu görüşün lehine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Abi Vakkas'a radıyallahu anhu Söylediği şu sözler de delil teşkil etmektedir Sen kendisiyle Allah'ın rızasını arayarak Herhangi bir harcamada bulunacak olursan mutlaka bundan dolayı sana ecir verilir. Hatta hanımının ağzına koyduğun bir lokmadan dahi ecir alırsın buyurmuştur. Bukhari ve Müslim bunu ittifaken kaydetmişlerdir. Yine Nevevi Rahimahullah bu hadisle ilgili olarak şunları söylemektedir. Lokmanın hanımın ağzına konulması çoğunlukla karşılıklı olarak şakalaşma halinde görülür. Nefsin şehvet duymasının bu hususta açıkça görülen bir etkisi vardır. Bununla birlikte böyle bir halde sevap elde etme maksadı bulunacak olursa Allah Azze ve Celle'nin lütfu ile o sevap elde eder. Suyuti Rahimahullah der ki, Kulun mübah şeylerde ve adet edinilen hallerde iyi niyeti sayesinde ecir elde edebileceğine dair getirilen delillerden en güzeli de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu buyruğudur. Her kişi için niyet ettiği şey neyse o vardır. İşte bir işi yapan bir kimse diğer bir işi yapan bir kimse Eğer onunla Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşma maksadını güdecek olur ise Bundan dolayı sevap kazanır Şayet böyle bir maksat gütmeyecek olursa Sevap alması söz konusu değildir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ve sizden herhangi birinizin hanımına yaklaşmasında dahi ecir vardır demesi üzerine Ashab-ı kiram teala Ey Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Bizden herhangi bir kimse Arzusunun yerine getirdiği Getirdiğini Yerine getirdiği halde Ecir alabilir mi? <gülüyor> bizden herhangi bir kimse Arzusunun Gereğini yerine getirdiği halde Bir ecir alabilir mi? Diye sordular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şu cevabı verdi. Bana görüşünüzü bildiriniz. Eğer o kişi haram yoldan gerçekleştirecek olsaydı o işi, bundan dolayı onun günah kazanması söz konusu olmaz mıydı? İşte aynı şekilde arzusunu helal yönden kazanınca da onun için ecir söz konusu olur buyurmuştur şerh Müslim 3. Cilt 44'te Mübah olan işi Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştırıcı bir amele dönüştürmenin kuralları 1. Mübah işlerin bizatihi ve o şekliyle Allah Azze ve Celle'ye yaklaştırıcı bir amel olarak görülmeleri caizdir. Nitekim bir kimsenin yürümenin, yemenin, durmanın yahut giyinmenin bizatihi Allah'a yakınlaştırıcı bir amel olduklarını zannetmesi bu kabildendir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu İsrail adındaki birisinin güneşte durduğunu görünce bu şekilde duruşunun sebebini sormuş ona. Bu Ebu İsrail diye bilinen birisidir. Oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve bu arada da oruçlu olmayı aded, adadı denilince şu sözleriyle tepki göstermiştir. Ona söyleyin konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın. İki Yapılan mübah işin ibadete vesile olması gerekir. i̇bn Şat, Şad rahmetullah aleyh der ki, Eğer yaptığı işleriyle itaatlere karşı güç kazanmak yahut onlara ulaşabilmek maksadını güdecek olursa bu bir ibadet olur. Yemek, uyumak, mal kazanmak gibi. El-İz bin Abdüsselam'in görüşüne göre Müslüman, Fiili işlemeksizin dahi böyle bir durumda maksadı dolayısıyla bile sevap kazanabilir demiştir. İbn-i Teymiyyye ise der ki mübah olan işlerde ancak kendileri vasıtasıyla itaate destek aldığı güç kazandığı şeylerden başkasını yapmamalı ve bu mübahları işlemekte de itaatleri işlemeye karşı yardım ve destek alma maksadını gütmelidir. 3. Yapacağı bu işleri ilahi bir teşri olarak alıp kabul etmelidir. Müslüman bir kimsenin mübah olan bir işi, aziz ve celil olan Allah Azze ve Celle'nin onu kendisine mübah kıldığını, Allah'ın azimet olarak öngördüğü emirlerinin yerine getirilmesini sevdiği gibi ruhsatlarının da yerine getirilmesini sevdiğine inanarak yapmalıdır nitekim Yüce Allah Azze ve Celle ruhbanlıktan razı olmadığı gibi aşırıya kaçmaktan ince eleyip sık dokumaktan da razı değildir buna göre Müslüman Rabbına olan ibadetini izhar ederken o mütekamil bir düzene uygun olarak yol alır helal Allah Azze ve Celle'nin helal kıldığıdır haram onun haram kıldığıdır. Mübah da onun mübah kıldığıdır. İşte mübahı bu temel ilkeden hareketle gören bir kimse Allah Azze ve Celle'nin izniyle sevap kazanır. 4. Mübah olan işin kısmen mübah olmakla birlikte ister menduk isterse de vücub yoluyla bütünüyle yerine getirmesi istenen şeylerden olması gerekir. Mesela kulun bazen yemeği ve içmeyi terk etmesi ve bu yolla da nefsini yorması mübahtır. Fakat nefsini helak edecek kadar bunu sürdürmesi caiz değildir. Böyle bir noktaya geldiği takdirde kendisini ölümden kurtaracak kadar ile yemesi ve içmesi vacip olur. Bunu yapmayacak olursa bu hususta da tehdit ile karşı karşıya gelir. Faraza bütün Müslümanlar evlenmekten, ticaretten, ziraatten, sanayiden vazgeçecek olurlarsa bunlardan dolayı hepsi günahkar kabul edilirler. Çünkü bütün bu işler külliyen yapılması istenen şeylerdir. Yani büsbütün terkedilmemeleri gerekmektedir. Hadisin ihtiva ettiği bazı hükümler 1. Hadis-i şerifte niyetin imandan olduğuna delil vardır. Çünkü niyet kalbin amelidir. İman da ehli sünnet vel cemaate göre kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve rükunlar ile amel etmektir. Bundan dolayı İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu hadisi Kitabul İman'da imanda da zikretmiştir. 2. Hadis aynı şekilde Müslüman'ın bir işi yapmaya kalkışmadan önce onun hükmünü bilmesi gerektiğine delildir. Yapacağı bir işin meşru olup olmadığını, vacip mi, müstehap mı olduğunu bilmelidir kişi. Çünkü hadis şerifte eğer o amel için meşru görülen niyet bulunmayacak olursa, amelin kabul olunmayacağı belirtilmiştir. 3. Hadis-i şerif, itaat olan amellerde niyetin şart olduğuna ve niyet olmaksızın yapılan amellerin hiçbir değer taşımadığına delildir. Evet. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.